Ne hayasızca tahşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı dedirir. Yırtıcı his yoksuluğu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi.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 Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah o yirminci asır yok mu? O mahluku asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil... Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına, Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz, Medeniyet denilen kahbe hakikat yüzsüz, Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab, Öyle müthiş ki eder her biri bir mülke harap, Öteden sayıkalar parçalıyor afak. Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, Atılan her lağımın yaktığı,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 Boşanır sırtlara vadilere sağanak sağanak Saçıyor zırha bürünmüşte o namerdeller Yıldırım yaylımı tufanlar alevden selle. Veriyor yangını durmuş da açık sinelere sürü halinde gezerken sayısız tayare tüfekten daha sık gülle yağan mermiler kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından alınır kal ağ mı göğsündeki kat kat iman hangi kuvvet onu haşa edecek aram? çünkü tesisi ilahi o metin istikam sarılır, indirilir mevkii müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez sun ibeşer. Bu göğüslerse hüdâ'nın ebedi serhaddi. O benim sun ibediiim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyordum ya. Nesilmiş gerçek, İşte çiğnetmedi namusunu, Çiğnetmeyecek, Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar, O olmasa dünyada eğilmez başlar, Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, Bir